Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando musabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak. Büyüklerde mücadele ediyorsa Her raunt 3 dakika 3 raunt orada olacak duracak Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa Nerede artı puan nerede eksi puan var Bütün bunlar tayin edildi Her oyunun kendine göre kuralı var Adı üzerinde oyun Oyunun kuralı olur da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun, oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini i mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, Ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, Yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, Kilisenin, papanın, ahamların susluğu bir zamanda, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlar geliyorlar. Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an'ı hakimle mücadele edemeyeceğini anlayınca "La tesma'u lihaza'l-Kur'an. Dinlemeyin bu Kur'an'ı." dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince bu defa dediler ki وَاِذَا تُتُلَى aleyhim عَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Dünyalarda yaşayanlar, Allah'ın izniyle birbirlerine yardım ederler. Allah'ın izniyle birbirlerine yardım ederler. Allah'ın izniyle birbirlerine yardım ederler. Allah'ın izniyle birbirlerine yardım ederler. Allah'ın izniyle birbirlerine yardım قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي dediler bize başka bir kuran getir ya da bu kur'anı değiştir dediler bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler kur'an'ı evimize kur'an'ı hayatımıza kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْحِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْبَدِّلْ اَوْبَدِّلْهُ bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocukları geldiler. O malı aldılar, dediler ki, kadınlar kızlar savaşamaz, bunlar bu maldan mirastan pay alamaz. Şimdi ben bu kızlarla ortada kaldım, namusumu iffetimi nasıl koruyayım ya Muhammed diyen ağlayan bir kadın var. Kilise susuyor, havra susuyor, kilisenin çocukları susuyor ama Hazreti Muhammed susamaz ayet geliyor. Lirricali nasibum mimma teraka alvaldan vel akrabun. Ve linsaay nasibum mimma teraka alvaldan vel akrabun. Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından ölenlerden geride kalan maldan mirasa hakkı varsa Kadınların kızlarında mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa Kadın bir yerde eziliyorsa Kilise susar zango susar Kilisenin çocukları susar Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz Bakın şimdi Kur'an'a وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْبَدِّلْ Ya Muhammed Bu Kur'an elimizdeki malı elimizdeki yetkiyi aldı Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek Onların malını alamayacağız. Hayır olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiştirdiler ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı. Arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı. Oradan para kazanırlar. Ama kuran Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءُ Bundan sonra genç kızları onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek Onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp Erkeklere arz edemezsiniz Kadın annedir Cennet o kadının ayakları altındadır Bundan sonra Kadınlar Onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler dediler ki Ya Muhammed ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir Susturamayınca Manipülasyonlara girdiler, başka yerlerden geldiler, başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda, Peygamber aleyhissalatu vesselam وَاَنْكَحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادُكُمْ وَإِمَائِكُمْ Bekar olanları evlendirin ayetini okudu.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 o zaman sizin önünüzde kâle mâdallah, dünyanın en güzel kadınlarından birisi, kapıları kapatıp, Züleyha kendini dünyanın o en güzel delikanlısı Yusuf'a arz ettiği zaman, ey Züleyha kapıları kapatsan, pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen, قَالَ مَعَذَ ''Ben Rabbime sığınıyorum, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem.'' diyen Yusuf'a bakın, Hz. Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince Peygamber'e düşman oldular. Değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, سَمِعْنَا وَاَتَانَا diyen delikanlılar, ''Artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz. Podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin, Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas.'' Başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın on tane erkekle beraber olur. Dokuz ay sonra çocuğu olur. O on tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Mekke'de Mekke'nin sokaklarında ve enkehul eyaama minkum ayetini okuyor. Ve la zina. Zinaya yaklaşmayın deyince. Kalelledine la yercuna likaa'n bi kur'an'in gayri hada ev Bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştirdiler olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler. Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını, cinsel meta olarak kullanan kadını özgürleştirdi Peygamber Aleyhisselam. Ya eyyuhannabiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min celabibihinne Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Kulli azwajika ve banatika ve nisail mu'minin, aşerine, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle: Yudini ne aleihinne min celabi birhinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim, mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene, ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlere söylüyor, ya Muhammed sen bu ayetleri oku, ya eyyühen nebiyyü. ''Ey peygamber kul emir var, tereddüt etme, önüne kimler çıkarsa çıksın, Ebu Cehil dur desin, Ebu Leheb dur desin, onlar sana tuzak kursunlar, yollarda, meydanlarda yalnız başına kal. İşte o zaman Hz. Hud aleyhisselam gibi ''Fekiduni cemi'an sımme la tunzirun'' ''İnni tevekkeltu alallahi Rabbi ve Rabbikum'' ''Hepiniz gelin'' Ateistler, deistler, müşrikler, münafıklar, kadını satanlar, onun üzerinden para kazanlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilise, kilisenin çocukları, zangoşlar hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki, ben sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. اِنَّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerinde cilva alacak. Nedir cilba? Yessuru cemiyal beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları değiştir bu Kur'an'ı. Bize başka bir Kur'an getir deseler de Ebu Bekirler, Ömerler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim, delikanlıların hayatına müdahale etti Kullilmü'minîne yehuzzû min absârihim ve yahfadû furûcehum Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e Bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız mu'minine Bunu mü'min olanlara söyle Allah'a iman edenlere söyle, Hazreti Muhammed'e teslim olanlara söyle, ya kilisede konuşana karışmıyorlar, Papa konuşuyor, rahibeler çarşaf giyiyor, ona özgürlük diyorlar, ve kilisenin çocukları, Papa'ya özgürlük var da, Hazreti Kur'an'a özgürlük yok mudur bu dünyada? Hz. Muhammed'e özgürlük yok mudur? Müminlere özgürlük yok mudur? İnanç özgürlüğü diyordunuz ya. Müminler, Müslümanlara konuşuyor Kur'an'a hakim. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan gençlere. Kullil mu'minine, mü'min olanlara söyle. Gözlerine sahip çıkacaklar. <gülüyor> Sonrasındaki ayet. Ve lil mu'minati yeğzuzne min absarihinne ve yahfazne furucehunne. Mü'mine kadınlara söyle, bu emir zordur, herkes bunu kaldıramaz, herkes bunu anlayamaz, söyle mü'mine olan kadınlara, onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar, namuslarını, iffetlerini koruyacaklar, zinetlerini ortalıklarda saçmayacaklar, Allah'ın ayetleri, Kardeşlerim. Ve iza tutla aleyhim ayatuna bayyinatin talal ladina la yerjun liqa'a nati bi kur'anin gayri hada au badil. Değiştir bu Kur'an'ı dediler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. Çünkü Kur'an hakim geldiği zaman onlar yetimlerin evine gidiyorlar. Yetimlerin sofralarından onların ekmeklerini alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ene vekafilul yetimi fil cennete kahateyn ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar ona iman edenler ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar o zaman yetimhaneler yok ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var Peygamber Aleyhisselam'ın kelimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ Amerika'dan kalkıp Bağdat'ı vuranlar, Mısır'ı zindana çevirenler, Şam'da müminleri öldürenler, İsrail'le yeni oyunlar Irak'ta kuranlar, Yetimlerin sofralarından ekmekleri alanlar o haydutlar Kur'an'a hakime düşman olanlar dediler ki ya Muhammed bu Kur'an'ı okuma yetimleri sömürmemize engel oluyor başka bir Kur'an getir dediler ama okudu Ömer okudu Ebu Bekir okuyacak Ömerler okuyacak Ebu Bekirler diyecekler ki ya Rabbi bizim için en büyük şeref İslam'dır eğer İslam'a, o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa, o canı ya Rabbi, senin yolunda tereddüt etmeden verecek ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzanallahu bil İslam, Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir Efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi. Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap, Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arab'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar. Arafat'ta vakfe ediyorlar, Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. Fe iza min Arafatin Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. Ya ey hannas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shu'uba ve qabaila li ta'arufu inna akremakum 'indallahi yattaqukum. Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üsünlük imandadır, İslam'dadır, buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu an peygamber ali sallatu ve selamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu an efendimiz ordalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Saat bin Ebi Vakkas kızar. Araplardan nesepler önemli, Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara, ''Men abuke'' der, ''Senin baban kim?'' Adam söyler, ''Baban'' falan diye. Ötekine sorar, ''Senin baban kim?'' falan der. Diğerine sorar, onlar babalarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak, İran'dan gelen Selman, Selman-ı Farisi Hazretlerine. Der ki, ''Selman men ke. ''Peki Selman senin baban kim?'' Selman-ı Farisi radıyallahu an başını öne er, düşünür biraz. Hani İslam geldi, peygamber aleyhisselam var, bundan sonra kimse ırkımdan, soyumdan, rengimden dolayı beni aşağılamayacaktı. Ama şimdi neden bana peygamberin meclisinde babamı atamı sorarlar? Selman-ı Farisi başını kaldırır der ki, Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca Saad bin Ebi Vakkas'ın yanına gelir. Saad der: "Kâne Ebi Azizen. Benim babam Hattab şerefli bir adamdı. Senin babandan daha onurlu bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil. Senin azarladığın Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im. Bundan sonra beni öyle alacaksın." وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ عَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَعْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلٍ بَد Onlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, Ya Muhammed! Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiştirdiler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. فَاَذَنُوا بِهَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar, verenler bilsinler ki, onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler... Umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa... O zaman değişin bu Kur'an'ı, susurun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi Sahabe-i Kiram Radıyallahu anhum Efendilerimiz bedel ödedi Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi. Ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Ayyub el-Hansari ile İstanbul'a kadar geldiler. Her İslam'ın gençleri, Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen, kuran Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına buyruklarına, ...bütün varlığınızla ittiba eder... ...semi'na ve ata'na... ...işittik ve itaat ettik... ...mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah... ...ne dediysen emrin... ...başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen... ...Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin... ...kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini... ...Allah sana da ihsan edecek... ...senden korkuyorlar... ...Kur'an'ı Hakim'den korkuyorlar... Çünkü Kur'an yetimin hakkını yiyemesin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar. Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an'a hakemin ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki. Onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an'a hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz. Her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber, Hollanda'da Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor, İslam'a dahi küçük bir risale hazırlamış, önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o imam kardeşimiz rahatsızlanır. Şiddetli yağış var, soğuk var. Sokakta kimseler yok. 10 yaşındaki oğlu Kur'an-ı Hakimi anlatmak. Beltekum minkum ümmetün <gülüyor> bil ma'rûfi ve yenheûne anil emredecek Münker yanlış Kur'an'a uymayan neler varsa, o yanlışlardan insanları kurtarma mücadelesinde olacaksınız. O çocuk, o yola babasıyla beraber baş koymuş. Baba hasta, şiddetli soğuk var, yağış var, sokaklarda insanlar yok. Diyor ki, baba yine çıksak, yine Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı anlasak, yine Amsterdam sokaklarında Hz. Kur'an'ı anlasak, Baba diyor ki evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor, Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O Risale'yi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane Risale kalıyor. Bir kapıya geliyor, zili çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, Sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor, gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma, imam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var, salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kalın ayağa kalkıyor, diyor ki ben Hristiyanım, eşimi kaybettim, ailemden kimseler yok, çocuğum yok, evlenmedim, güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler, belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı. Sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca... Onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder, cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor Tam sehpaya vuracak ısrarla biri kapıyı çalıyordu İpi boynumdan çıkardım kapıya geldim Baktım ki orada bir çocuk var Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk Allah seni seviyor dedi hak, Allah seninle dedi o çocuk O çocuğun verdiği kitabı aldım Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar, dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları, Hazreti Kur'an kurtaracağından o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler. Onlar kuran Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını kuran Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. kuran Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. Ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, insanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek, Allah Teala yeniden Kur'an hakimle bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.